Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiya ...Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz ben Banu. Günaydın, hoş geldiniz ben Yıldıray. Bugün senin önünde çok güzel kitaplar görüyorum. Ya evet, bugün bugün değişik bir şey yapacağız. İlk bölümde birden fazla kitabı, tam dört tane kitabı ele alacağız. Bunlar Metis yayınlarının, aynı zamanda Metis yayınlarının ilk çocuk kitapları... ...Metis yayınları ilk defa çocuk kitapları yayınlamış oldu. Küçük Filozoflar dizisi adıyla yayınladı... Aslında dizi daha da çok kitaba kavuşacak yakında ama şu anda sadece dört kitabı var. Ben hemen isimlerini sayayım kitapların. Tamam. Profesör Kant'ın En Çılgın Günü, Descartes Amca'nın Kötücünü, Karl Marx'ın Hayaleti ve Bilge Sokrates'in Ölümü. Bu dört kitap Küçük Filozoflar başlığı altında Metis Yayınları tarafından yayınlandı. Ve gerçekten çok iyi kitaplar. Biz çok beğendik kitapları. O yüzden de hemen programa almak istedik. Ne dersin sence bu kitaplar çocuklara uygun mu? Ben okumadım, yani bir tanesine başladım daha bitirmedim ama e, genel olarak bende uyandırdığı izlenim felsefeye dair, yani felsefenin çok hani temel taşlarından taşlarını seçmişler, onlara dair çocuklara çok güzel fikir verebilecek başlangıç noktası oluşturabilecek kitaplar bunlar. Peki sence yaş grubu kaçtır? İlkokul 9 artı olabilir. Doğru 10 e, artı ya da. Ya yani bana da öyle geliyor çünkü ya bu soruyu sana şimdi özellikle soruyorum çünkü sen bu kitapları okumadın ve e, hani dolayısıyla fikrini merak ettim. Bunu bu kitaplar hakkında ben bir arkadaşımla tartışırken yani tartıştık kitaplar hakkında ve e, dedi ki yani bunlar herhalde 14-15 yaş grubu içindir. ...diye düşündü. Bu, o da benim kafama takıldı biraz... ...yani niye 14-15 yaş için olsun ki... ...yani bunlar zaten yayın evde 9 artı... ...diye önermiş. Ee, acaba hani... E, felsefeyle, ...felsefeyi... ...felsefeden biraz korkuyor muyuz diye... ...bir soru geldi hemen aklıma bu evet, üzerine. Evet, yani tam onu diyecektim. Eskiden şey olurdu... ...yani e, ben ortaokuldayken... ...felsefe dersi lisede vardı... ...hatta lisenin ilerleyen sınıflarında olurdu ve... niye ise e, Aa felsefe var çok zor işte nasıl yapacağız işte seneye felsefe göreceğiz diye böyle bayağı stres olurduk. Çünkü dersin anlatılış biçimi yüzünden herhalde felsefe sıkıcı, korkutucu, işte ürkütücü bir şey gibi algılanıyordu. Yani çok kalıp fikirleri ezberleterek öğrettikleri için fikri kavramak mümkün olmuyor evet, değil mi? Yani şey fikir ve e, filozof arasında uçurum var ve sen onları eşleştirerek e, kalıp halinde öğrenmek zorundasın. Bir de sınav kağıdına yazmak zorundasın. Evet, yani <gülüyor> evet. kavrama e, kısmını tamamen es geçiyorlardı. Ya benim hocam Nuran Direktti, o yüzden e, biraz daha sanıyorum iyi bir felsefe eğitimi hani. Lise döneminde biraz daha iyi bir e, yaklaşımla bize felsefe aktarıldı diye düşünüyorum. Ama bu kitaplar e, bahsettiğin sorun hala soruyor, sürüyor mu? Okullarda herhalde sürüyordur. Belki felsefe dersi var Hiç mı okullarda? Hiçbirken bilmiyor. Vardır. Vardır Ama herhalde. bilemiyorum nasıl işleniyor. Ama bu kitaplarda böyle bir sorun yok. Zaten bu kitapların en önemli özelliği, en çok beğendiğim özelliği de bu. E, dört kitabı da bir seferde ele alabiliriz diye düşünüyorum. Yani tek tek kitapların öykülerini anlatmaktansa. Çünkü kitapların bir dizi olarak hazırlanmış ve belli bir kalıp var belli bir yaklaşımı var her yazar her kitabın yazarı ve çizleri farklı çevirmeni de farklı o yüzden hani üslupları farklı aslında yani hem metin hem çizgi üslupları farklı ama belli bir yaklaşımla üretilmiş oldukları için aynı kalıptan çıkmış gibiler bir yandan da kitapların yaptığı şey şu bize bu filozofların belli bir yani yaşamının bir kesidini sunuyor aslında. Yaşamının bu kesidine biz şahitlik ederken günlük yaşamı içerisinden işte Kant nasıl çıkar dolaşır yürürmüş işte e, Descartes nasıl böyle yatakta yatarken gözleri açık nasıl böyle düşünüp dururmuş işte e, Marx nasıl e, bir yol izlemiş o ve hani bu fikirleri ortaya çıkarmış Sokrates'in e, geçirdiği bir gün nasılmış hani bunları görebiliyoruz e, bu kitaplardan. Bunun içerisinde bu filozofların düşünce yapısını nasıl bir e, düşünce yolu izlediklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla işte en e, belirgin fikir işte Descartes deyince herkesler ya düşünüyorum öyle varım... Hani bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bunu nasıl söyledi bu adam? Buna dair gerçekten bir fikrimiz oluyor ve bunu yaparken de e, şu şöyle olduğu için bu böyledir falan değil. Yani Descartes işte papağanı varmış evde böyle o ona bir şey diyor şu falan gibi. E, Günlerin gündelik... evet evet bir tamamen yani. e, çünkü tabii felsefe yani yaşamın dışından evet. bir şey olamayacağı için. Yani doğasına aykırı olurdu yaşamın dışından bir şey olmak. Dolayısıyla yaşamın içinden bir şey olarak anlatılıyor ve kavramak açıkçası yani kitap dokuz artı ama oradaki artıyı çok ciddi almak lazım diye düşünüyorum. Yani Kant benim için lisede işte her ne kadar Nuran direktliyse de hocam en nihayetinde benim için sınıfı geçecek kadar bilmem gereken bir şeydi. Dolayısıyla çok da üstünde durmadım ne anladığımdan da emin değilim her şeyden ama bu kitabı okuyunca e, zihnimde çok farklı noktalara taşıyabildiğimi bu düşünceyi fark ettim. Bu yüzden oradaki artıyı 9 artıdaki artıyı önnemsemek gerekiyor bence yetişkinler için de çok iyi bir başlangıç Kesinlikle. kitabı olacağını düşünüyorum bütün bunların. Bu e, dizinin. O yüzden çok önemsiyorum. Ya yani buradaki tabii kitapları aslında e, başka çocuk kitapları vardı çocuklar için felsefe biz bir do dolap nokta.com'da ele aldık işte çıtır çıtır felsefe dizisi var. Henüz ele almadığımız tudemin e, Filozof, çocuk. Filozof çocuklar dizisi var başka başka felsefe kitapları da var çocuklar hı hı. için hazırlanmış ama onlar doğrudan felsefe konularını işte soru cevap yaparak vesaire ele alan kitaplar bu daha çok felsefe tarihi içerisinde belli filozofları ele alan bir dizi o yüzden de biraz daha farklı zaten şu anda hı hı. Ee, bildiğimiz en azından benim bildiğim çocuklar için hazırlanmış felsefe kitaplarından o yüzden de ayrıca önemsiyorum bunları. Çünkü çok da iyi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunun daha sonraki dönemlerde. Ee, kitapların e, işte kimler hazırlamış bu kitapları işte örneğin e, Profesör Kant'ın en çılgın e, gününün yazarı Jean-Paul işte felsefe okumuş, profesörlük de yapmış birisi. Aynı şekilde işte Karl Marx'ın hayaletini yazan e, Ronan Dökalan'da felsefe profesörü. İşte çizerlerin hepsi zaten e, çok iyi e, bir geçmişleri olan, hani çizerlik Hı -hı. geçmişleri, referansları çok iyi olan çizerler. E, çevirmenler dersin. Örneğin Sokrates'in ölümünü çeviren e, isim yine e, önemli. Necmiye Alpay. Hı -hı. Yani bu kitaplar son derece özen özellikle hazırlanmış çok e, güzel çalışılmış kitaplar diye düşünüyorum. Ee, ben kitapları okumadım dediğim gibi ama her seferinde böyle elime alıp şöyle bir baştan sona resimlerine bakıyorum. Resimleri her kitabın çizeri farklı ve her kitapta çok farklı birer üslup var. Evet. Özellikle e, Kant ve Karl Marx'la ilgili olan kitapların görsellerine ben hayran kaldım. Yani gerçekten illüstrasyon evet. anlamında çok Başarılı eserler. Hatta sen Karl Marx için ne ba bir Baskı tek yani e, sulu boyayla sanırım yapılmış. Çeşitli şablonları kullanarak üst üste a, a, aynı e, biçimle baskı yapılmış kalıp. Evet çok güzel e, şeyler. Benim de en çok yani aslında şimdi en çok demek de zor geliyor bana. Yani ben hepsini ayrı ayrı çok sevdim ama Descartes amcanın kötü cininin görselleri e, aslında metni de e, beni hayli etkiledi. Yani burada bir... E, Nasıl denir? Sanrılı bir düşünce e, yapısı var ve o onu izlerken gerçekten sürrealist bir yerlere gidiliyor. Ger hmm. Gerçek üstü bir yerlere gidiliyor ve görsellerde de aynı etki çok güçlü bir biçimde var. Ben bundan çok etkilendim. Mesela ayrıntıya giriyor. Şurada bir el ayrıntı. Tam bir sayfaya açılmış. Aa, evet onu Yani Çok etkileyici bir görsel. Ama kitapların içinde beni en çok e, keyiflendiren diyeyim böyle... E, en e, hoşuma giden Bilge Sokrates'in ölümü oldu. Çünkü e, bu Sokrates'in üslubunun e, herhalde çok iyi bir yani bu şimdi o kadar da ağır bir lof ben nasıl söyleyeyim ama e, soru cevap yöntemi yani burada bir e, tartışma yöntemi var. Ve bu tartışma yöntemini e, gerçekten alıp hani şematize ederek anlatmaya çalışsaydık. Hı hı. Bu kadar etkili biçimde gösteremezdik bence. Onu yani yazar o kadar iyi çalışmış ki bu, bu tartışma e, tekniğini. Soru cevap yazarak Sokrates karşısındaki kişileri istediği noktaya getiriyor. Onlardan aldıkları aldığı cevaplarla onlara söylemiyor. Hı hı. Ama şunun şöyle olduğunu düşünüyorum demiyor. Bir soru soruyor aldığı yanıt istediği noktaya taşıyor. Hı hı. Ve bu muhteşem geliyor bana. Yani gerçekten bayılıyorum bu duruma. E, o yüzden Bilge Sokrates'in ölümünün... E, çok daha etkili çok daha farklı bir etkisi var bende ee, ve teknik olarak yani bir düşünme tekniği olarak bir tartışma tekniği olarak da e, hepimizin bir biçimde öğren. Yani hani şu denir ya e, medeniyetle çok ilişkilendirilir ya tartışma hani işte bağırmadan konuş falan gibi şeyler de olur. Yani e, bu gerçekten o işin tekniği. Sokrates, e, Bilge Sokrates'in Ölümü kitabında o işin tekniği gerçekten var. Yani bu kitabı özellikle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çok düşünüyor merak ettim şimdi. Evet, ya, gerçekten çok keyifli. Ve e, şey de tabii çok ilginç bir durum. Sokrates hani o Baldıran otuyla hazırlanan e, şey içiyor ve hı hı. ölüyor hani onu ve bile isteye içiyor e, işte sürgün şansı sürgüne gitme şansı varken onu da reddediyor filan çünkü kendi adalet ve hukuk anlayışıyla kendi doğruluk anlayışıyla çatışacağını varsayıyor falan hani bunlar zaten etkileyici durumlar ama aynı zamanda Sokrates'in e, öbür dünya yani ölümden sonrasıyla ilgili görüşleri vesaireleri de. Bu konuda çok etkilemiş onları hiç bilmiyordum mesela hep bu epik kısmını biz <gülüyor> yani adama işte demişler ki öyle hayır demiş içmiş filan yani hep öyle epik bir şey biliyorduk halbuki bambaşka bir altyapı daha varmış orada onu da öğrenmek açıkçası çok e, keyiflendirdi beni. Evet, i̇şte ben e... de bayağı meraklandım. <gülüyor> Eve gidince başlayacağım. Bunları sıra yani herhangi bir sırası yok, değil mi? İşte ya çocuklar şu... hani şu sırayla okumalısınız diye. Hayır, hayır, öyle bir sıra yok. Herhangi bir tanesinden başlanılabilir. Aha. Ama şeyleri sayayım. Yani bu dizide e, programda neler var? E, onları da söyleyeyim. Polly Rickör'ün Baykuşu, Lightnits mümkün dünyaların en iyisi. Ve La Ejderha'nın yolu zaten Ejderha dediği noktada da benim hani hemen senin de değil mi <gülüyor> özellikle merak ettiğimiz kitaplar bu kitaplarda programdaymış. Böylece toplam 7 kitap olacak ama dizi o 7 kitapla bitiyor mu bunu bilmiyorum açıkçası. Ama en azından kitabın arkasında söylenenler bunlar. Ee, şimdi biz e, bugün bu 4 kitabı birden e, armağan etmek niyetindeyiz. Telefonla, bize ulaşan, Telefonla bize ulaşan ilk kişiye ve e, armağan etmek istediğimiz kitapları ben tekrar baştan bir sayayım. E, Metis yayınlarının ilk defa çocuk yayını, çocuk kitapları yayınladı Metis yayınları. Küçük Filozoflar dizisi başlığı altında Profesör Kant'ın En Çılgın Günü, Descartes Amca'nın Kötü Cini, Karl Marx'ın Hayaleti, Bilge Sokrates'in Ölümü adlı dör, bu dört kitabı bugün e, şarkıya girdikten sonra bize telefon eden ilk Dinleyicimize armağan edeceğiz ee, telefon da söyleyelim 0212 343 40 40 evet. ee, Şarkıya gelirsek sen Ölü Gelin filmini ah, çok bayılırım. Seversin değil mi? Bayılırım ee, Şimdi Ölü Gelin'den e, The Wedding Song isimli şarkıyı çalacağız sonra e, Yeraltı Dünyası ile ilgili Bir kitaptan Güzel. söz edeceğiz <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Going to have a wedding, a wedding The sliders you think you're very cute But goodness knows you need a suit But have no fears when quite adept Will have you looking lovely, lovely, lovely, lovely Lovely, lovely, lovely, lovely, lovely, lovely A little sitch, a little tux, some tender loving care A little thread will fix you up But we've got plenty as you see And personally guarantee our quality reverse A little hit on fix the mess We're going to do our very best Be, they will all be quite impressed. They will all be quite impressed. Oh, I'm The wedding cake is no mistake. It must be quite sublime. We're missing something. Try some dash. I wish I had more time. Perhaps there's something I can do. These bones might help a bit. That's my nose. Sorry. Wait a minute. That's it. Voila! A little that. As little this. The perfect cake is not a wedding! A wedding! We're going to have a wedding, well, a wedding, well. hey! talking about the chip, cause the pride is here and to marrying today. One thing you can surely say is we will stand beside until the end. We will defend our one and only pride. Our pride, right, right, to be, our pride, to be, our noble pride. turn off. Evet, Metis yayınlarının Küçük Filozoflar dizisinden çıkan ilk dört kitabı dinleyicimiz Aydın Kudu kazandı bizden. Ee, bu kitap bu e, günkü programın bant yayınını birdolapkitap.com'da yayınladığımız zaman bir dinleyicimize daha e, armağan bırakacağız. E, armağan vereceğiz oraya yorum bırakan bir dinleyicimize. Ee, gelelim bugünün ikinci kitabına ya da beşinci kitabına. Evet beşinci. <gülüyor> ee, şimdi az önce Ölü Gelin'den bir şarkı dinledik orada. E, filmin kahramanı Victor kendini yer altında ölüler dünyasında bulurdu. E, Persefone Kıştan Bahar'a yolculuk isimli bu kitapta da Persefone kendisini bir anda ölüler dünyasında buluyor. E, Mandolin Yayınları tarafından e, yayınlanmış bir kitap bu ve ee, en Güzel Dünya Hikayeleri isimli bir serinin de ilk kitabı. bunun e, Bu seriden bir kitabı da biz Çivi Çorbasını... Çivi bir Çorbasını birdolapkitap.com'da yazdık. Evet, evet, Çivi Çorbasını. Çok güzel bir kitap o da. Evet, o bir İskandinav masalıydı. Evet. Bu kitap e, Yunan mitolojisinden bir öyküyü anlatıyor. E, kısaca, hızlıca anlatayım öykünün ne olduğunu. Persephone, Demeter'in ürün ve bereket tanrıçısının kızı. Ve bir gün kırlarda arkadaşlarıyla gezip... İşte çiçek toplar eğlenirken bir anda yer yarılıyor ve yerin içinden dört tane simsiyah atın çektiği simsiyah bir araba ve siyah belirine bir adam çıkıyor, sürücüsü. Hades, yeraltı tanrısı ve Persephone'yi görünce onun güzelliğine vuruluyor ve onu tuttuğu gibi kaçırıyor yer <gülüyor> yer yarılıyor tekrar işte bir nehrin içinden bir kapı açılıyor yeraltı ülkesine geçiyorlar ve e, yer altında işte e, kristallerle dolu böyle çok göz kamaştırıcı bir mağarada işte e, sürüngenler yeraltı canlıları toprak altında ne varsa artık bütün burası senin diyor Perséfone'ye yani bütün ülkemi sana veriyorum yeter ki yaşamını benimle birlikte sürdür diyor. Ama tabii hani böyle kava kuvvetle götürünce Persephone'de yemeden içmeden kesilip sürekli ağlayarak oturuyor orada. Bu arada yukarıda Demeter kızını aramaya çıkıyor ve bulamıyor. Ve bir süre sonra öğreniyor ki kızı yeraltı dünyasına kaçırılmış. Demeter ürün tanrıçası olduğu için o da yas tutmaya başlıyor ve bir anda yeryüzü bereketini kaybediyor. İşte ürünler kuruyor ortalık kararı bir tane sahne var burada Demeter işte üzgün bir biçimde uzaklaşırken Pelerini başörtüsü uçuyor, uçuşan Pelerin kararan ve bulutlanıp fırtınaya dönüşmüş bir gökyüzüne evet. karışıyor neyse yani Demeterin üzüntüsü bütün yaşamı yeryüzündeki bütün insan yaşamını hayvan yaşamını etkilediği için en sonunda Zeus duruma el koymak zorunda kalıyor sorup soruşturuyor ve Persifoni'yi Hades'in kaçırdığını öğreniyor bu arada işte haber yolluyor artık hani bırak kızı da dünya normale dönsün diye. Hades üzülüyor tabii sevdiği kadının böyle üzüntülü haline. Ona işte gitmeden önce var hiçbir şey de yemedin bu meyvelerden al diye nar ikram ediyor. Kız da artık nasıl olsa gidiyorum diye ağzına birkaç tane nar tanesi atıyor. Annesine kavuşuyor ve işte doğa tekrar normal alıştığımız haline dönüyor ama... Bu arada Demeter kızının e, son anda yediği yemeği duyunca tekrar hani, yıkılıyor. Çünkü öyle bir e, kural varmış yani artık yer altına ait oluyor bir anlamda. Ha, oranın yemeğini yiyince oraya ait oluyor. Evet. E, ve... Ama o zaman bir dakika burada bu adam üzgün falan değil bildiğin Nuri Alço'nun antik Yunan <gülüyor> versiyonu yani. <gülüyor> e, bir nevi. <gülüyor> Sonra işte e, bir anlaşma doğal bir anlaşma gelişiyor. E, ve Persefone yılın üç ayını Yer altında geri kalan zamanını yukarıda annesiyle birlikte geçirmek durumunda kalıyor. Ve onun anlatıldığı sahnede de iki sayfaya yayılmış bir resim var. Çepeçevre böyle bir çember şeklinde bir sahne planlanmış. Eş zamanlı olarak bütün bu bir yılı görüyoruz. İşte Persephone'nin yer altına inip tekrar böyle üzgün süzgün oturduğu an. Sonra tekrar yukarı çıkıp annesine kavuşması. Doğanın renk değiştirip yeşerip çiçeklenmesi ve tekrar aynı döngü devam yani ediyor. Mevsimlerin döngüsünü izliyoruz. Evet. Ee, ve kitabın sonunda da bu Mina mitolojisinde bunun ne olduğuna dair bir açıklama var. İşte e, doğanın döngüsü, Demeter adına yapılan festivaller, işte narın neyi sembolize ettiği ile ilgili bir, birkaç ve iki sayfalık bir bilgiden sonra kitap sona eriyor ve hani e, biraz kasvetli bir kitap. Yani görsel olarak da öyle resimli bir kitap ama bence okul öncesi çocuklar için biraz fazla gelebilir bu. Hani ilk okuma okumayı öğrenmiş 7-8 yaşındaki çocukların belki daha büyüklerinde okuyabileceği bir kitap ama fikir güzel. Yani ben mitolojileri severim. Çok güzel masallar sunuyor bize mitolojiler ve ee, bu kitapla ilgili de bir araştırma yaptım çünkü şey e, mitoloji deyince hep Yunan mitolojisi evet, bilinir. Evet. Bu, bu ciddi bir sıkıntı değil mi? Yani evet. mitoloji Yunan ha falan diye hemen oysa bir sürü mitoloji var ve ben hakikaten Dede Korkut'tan da böyle ama böyle çalışılmış bir kitap. Dede Aha. Korkut kitabı da mesela görmek. Gerçi Dede Korkut'ta mitoloji de diyemeyiz de. Yani e, ama yani sonuçta Yunan mitolojisinden ibaret değil bu masallar evet. ve bunların yani farklı farklı Güney Amerika'da da. Başka öyküler var ve dünyanın da, başka evet. ucundaki bir yerle çok benzer şeyler çıkabiliyor. Ee, yani mitolojiler çok zengin ve dinlemesi, okuması keyifli öyküler sunuyor. Ee, bunu araştırırken işte evet, birazcık ön yargılı olduğunu fark ettim. Çünkü kitabın yazarı Sally Palm Clayton hı hı. E, bir öykü anlatıcısıymış. Yani performans sanatçısı olarak geçiyor. Yani çıkıyor sahneye ee, bir köşe web sitesine girip bakarsa dinleyicilerimiz orada bir video da var zaten yani nasıl bunu sahnelediğini görüyoruz. Çocuklar için mi yani yok, herkes için mi? 5 yaş artı yani 5 yaş üzerindeki çocuklara yetişkinlere ailelere bütün dünyayı dolaşarak dünyanın çeşitli yerlerinin öyküler anlatıyormuş bu kadın yani 1980'li yıllardan beri bu işi yapıyor ve işte müzisyenler var yanında sahneden görsel olarak da arkada bir görüntü olabiliyor ses ışık ee, var Ve kendisi de bir tiyatro oyuncusu gibi sesiyle bedeniyle canlandırarak hani ben küçücük bir video parçası izledim ama o bile çok etkileyiciydi ee, ve e, bunu mesela müzisyenlerle çalışmış Londra Filharmoni Orkestrası'yla da Bayağı yapmış bir çalışma evet. yani. yani festivallerde çeşitli sahnelerde müzelerde kütüphanelerde böyle performanslar yapıyormuş. Çok heves ettim yani çok e, görmeyi canlı dinlemek isterdim. E, hatta bu e, yöntemi okullarda dil öğrenimi üzerine geliştirmiş bir projede kullanmaya başlamış. Yani bu şekilde çocuklara farklı diller ha, öğretilebiliyormuş. Yani böyle bir şey yapıyor zaten belli okullarda çalışmaya başlamış. İlginç geldi. E bu sen, sen şeyi söylemiştin ben mesela ona çok takıldım. E, şimdi hani bu, Persephone... İyi biliyorum ben bir tek bu yazardan ya da Aha. bu anlatıcıdan ee, ve oldukça gerçekten kasvetli bir öykü yani öykünün kendisi zaten böyle evet. kasvetli hatta muhtemelen e, hanımefendinin tekrar yeryüzüne çıktığı sahnelerde Hades aşağıda viski fırlatıp <gülüyor> mermi kurşun sıkıyor olabilir <gülüyor> diye düşünüyorum ama e, şimdi Tony Ross'la da çalıştığını söylemişti ha, çizer evet. olarak mesela evet. o beni çok şaşırttı. Evet evet sekiz tane çocuk kitabı yazmış. Clayton ee, ve bunlardan üç tanesi sanırım Tony Ross'la birlikte çalıştığı kitaplar. Ben görmedim. Çok merak ediyorum. Evet. Yani tekrar bir bakacağım internette hani görsellerine ulaşabilir miyim diye. Bu kitabı çizen kişi de Virginia Lee isimli bir ilüstratör. Ee, çok güzel karakalem resimleri var. Sulu boya, yağlı boya farklı tekniklerde çalışıyor. Ee, onun da web sitesine e, girip bakarlarsa dinleyicilerimiz virginialee.co.uk sanırım. Ee, resimlerinden örnekler görebilirler ve e, işin güzel yanı bu çizer Yüzüklerin Efendisi serisinde de çalışmış Aa. zaten sitesinde de var e, rölyefler rölyef ve büst modelleri var yani heykel de çalışıyor ee, Yeni Zelanda'da Peter Jackson'ın setinde Minas Tirith seti için heykeltıraş olarak Aa. çalışmış zaten resimleri de yani kendine e, şöyle not almıştım Peri masalları folklor ve dönüşüm temasından esinlendiği efsanevi, sihirli ve gerçeküstü resimler yapıyormuş. Yani çok güzel mesela ağaca dönüşen kadın figürleri vardı. Karakalem çizimler. E, Dafne ya da başka hani e, orman peresi ya da işte ha. orman elfi falan da olabilecek tipler çok hoşuma gitti benim. Yani kitap, kitabın konusu, yazarın anlatımı ve çizerin üslubu gerçekten çok güzel o oturmuş. O noktada çok iyi örtüşmüşler. Evet. Evet. Ona diyecek hiçbir laf yok. Ayrıca baskı kalitesi vesaire de çok güzel olduğu için kitap bayağı gösterişli. Evet, yazarla ilgili dediğim gibi dünyanın birçok ülkesinde öykü anlatıyor... ...ve dünyanın birçok ülkesinden mitleri ya da işte peri masallarını, efsaneleri kendince uyarlayarak anlatıyor... Ee, mesela bir kitabı varmış Orta Asya'dan öyküler anlatıyor. Ee, Aa, biraz çadır, önce söylediğim şey zaten yapmış. Çabırda anlatılan masallar diye evet Türkçe'de yok. Aa. Evet sonra. E... E bu acilen çevrilmesi gereken evet, bir evet. kitaptan bahsediyorum. En son çıkan yani. İngiltere'de çıkan kitabı Hindistan'dan bir öyküyü anlatıyor. İşte British Museum'un süper şeyi olarak yüz e, nesneyle Dünya Tarihi diye bir şey. Ah çok çalışmış. güzel fikir. E, bir projemi bu bir kitap mı bilmiyorum ama yani gerçekten dünyanın her yerine. Açılmış durumda ve çok güzel e, kulağa güzel geliyor. Ya evet yayıncılara çok ciddi bir iş yükü var aslında yani ondan söz ediyoruz şu anda. Evet. Yani bu, bu kitapların çok hızlı bir biçimde demek ki. Belki ama bu dizinin devamında görecek miyiz acaba? Belki Onunla yani bilgimiz bu yok daha ama. iki kitap çıktı bu seriden. Dünyadan masallardan hikayelerden dendiğine göre daha arkası gelir diye umuyorum. Ya yani ben de öyle umuyorum çünkü çok güzel kitaplardan söz ettin. E, biz... Bugün de e, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. E, bugün evet farklı bir şey yaptık. Toplam 5 kitap vardı elimizde. Dördünü de armağan ettik. E, BirDolapKitap.com'da bugünkü e, programımızın ses kaydını tekrar yayınlayacağız. O zaman da tekrar 4 kitap daha armağan edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesrunan: Banu Mağsoy ve Yıldray Karakeya. <gülüyor>